Ak yolunda gidenlerin asa olsa menlerinde, Ak yolunda gidenlerin asa olsa menlerinde, Her bir vasıf edenlerin kurban olsam dinlerinde, Her bir vasıf edenlerin kurban olsam dinlerinde. Kurban olsam dillerinde, dillerinde hay Torunuyuz bir dedenin, tohumuyuz bir bedenin Torunuyuz bir dedenin, tohumuyuz bir bedenin, tohumuyuz bir bedenin. Münkiriye cenk edenin Silah olsam bellerinde, münkiriye cenk edenin Silah olsam bellerinde, silah olsam bellerinde, bellerinde hay. Bir ustada olsam çırak, bir olurdu yakın Bir ustada olsam çırak, bir olurdu yakın ırak. Yapsalar kemim tarak, yar zülüfün telleri. Yapsalar kemim tarak, yar zülüfün tellerinde, yar zülüfün tellerinde, tellerinde hay. Yönüm yar et vücudumu kavur salar. Yönüm yar et vücudumu kavur salar. Harman gibi savur salar, muhabbetin yerlerinde. Harman gibi savur salar, muhabbetin yerlerinde. Muhabbetin yerlerinde, yerlerinde hay. Seyranı kaldır parmağın vakitir Hakk'a durmamanın seyranı kaldır parmağın vakitir Hakk'a durmamanın deryaya kanlarım katra olsam sellerinde deryaya kanlarım katra olsam sellerinde katra olsam sellerinde semerinde hay